فلا مضل له ومن يضل فلا له نشهد الله, الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس الذي خلقكم من نفس واحده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 Bugün üçüncü inşallah hafta. Yine cehalet üzerinden devam edeceğiz. İnşallah bu hafta sonlandırmaya çalışacağız. Şimdi dedik ki, cah cahillikle alakalı, cehaletle alakalı hem topluma bakmak lazım, hem de kişilere bakmak lazım. Yani cehaletle alakalı bir hükmü direkt her beldeye, her topluma aynı hükmü indirmemiz kesinlikle indirgememiz kesinlikle doğru olan bir şey değildir. Yani bu toprakların hükmü farklıdır. Arap toprakların hükmü farklıdır. Avrupa toprakların hükmü farklıdır. Yani değerlendirme oradaki insanların bilgileri, oradaki insanların bilmelerine göre değerlendirilir. Arap toplumu Bazı şeylere vakıftır, Türk toplumu vakıf değildir veya Avrupa toplumu vakıf değildir, bilmiyordur. O hususta cahildir, ondan dolayı kesinlikle bu meselenin bu şekilde araştırılması gerekir demiştik. Geçen hafta söylemiştik, Suudi Arabistan ve ona benzer ülkelerle alakalı alimlerin görüşlerine göre bizim burada mazeret diye belirteceğimiz, Yafanın cahil olduğunu söyleyebileceğimiz birçok meseleyle alakalı oradaki alimlerin e, kesinlikle mazeret kabul etmediğini ve bunun da e, tek sebebinin orada yani e, onlarca yıldır e, bu hususta tebliğ ve davet çalışmasının yapılıp insanların üzerinden o cahilliğin kaldırılması yoldaki ufacık çocuğa dahi sorsalar meseleye vakıf olduğunu gösteriyor. Onun için, Orda cehalet o meselelerde mazeret dildi ama burada cehalet veya Avrupa toplumunda cehalet mazeret olabilir. Onun için topluma ve insanların durumuna bakmak gerekir diyoruz. Cehaletin özür oluşuyla alakalı mesele birkaç başlık altında tekrar incelenecek. Birincisi şimdi mesele çok hassas bir mesele Müslümanlar. Neden dolayı çok hassas bir mesele? Çünkü bu hükmün Bu konunun sonucunda bir kişiye ya kafir diyeceksin ya da diyeceksin ki bu kişi mazurdur, cahildir, mazeret sahibidir onun için Allah'a sığınırız diyeceksin. Yani mesele bizim için çok önemli bir mesele olduğu için biz bizlerimizden geldiği kadar meseleyi en güzel şekilde araştırıp ehli sünnet alimlerinin çizgisinin dışına çıkmadan meseleyi kavramamız gerekir. Şimdi cehaletle alakalı konumu itibariyle ikiye ayırmışlar. Bir cehlül basit denilen Hiçbir şeyi bilmemek, yani her şeyin cahil, hiçbir şey bilmiyor. İslami hükümlere, İslam'ın o şiarlarına hiçbir şey bilmiyor. Tamamen cahil, düpedüz cahil ismi altına toplamış. Diğeri ise cehrül mürekkep, o da bilmiş olduğu şeyi yanlış biliyor. Yani bir bilgisi var ama bildiği şey yanlış, kendisine din diye anlatılmış zamanında. Kendisine sünnet diye anlatılmış zamanda. Kendisine tevhid diye anlatılmış zamanda. Ama halbuki alakası yok. Yani bir şey biliyor ama yanlış biliyor. Şimdi ikisinin de hükmü aynıdır. Birisi hiç bilmiyor cahildir. Birisine ise yanlış öğretmişler. Günümüzde olduğu gibi. Günümüzdeki insanların yani mevcut itikadını değiştirip tekrar düzgün bir itikat vermek o kadar çok zor ki o kadar çok zor ki yani en zor meselelerden birisidir. Sıfır insana Doğruyu anlatmak çok basittir. Niye? Çünkü hiç yok zihninde. Zihninde daha önce bir şeyler eklememiş, sen veriyorsun o alıyor. Doğruyu verirsen o direkt doğruyu alacak. Ama yanlış zihnine oturmuş, hayatına oturmuş bir kişinin yanlışını kaldırıp tekrar doğruyu vermek gerçekten çok zorlu. Hani anlatırlar hikaye olarak, Nasrettin Hoca'ya adamın biri iki çocuğunu birden getirmiş, demiş ki Hoca al bunları okut. Ama demiş bunun bir tanesi yarım biliyor, yani... İslam'ı yarı şekilde biliyor veya Kur'an'ı yarı şekilde biliyor. Diğeri hiç bilmiyor. Diğeri sıfır demiş. Kaç par alacaksın bunlara? Demiş ki, hiç bilmeyen için bir lira alırım, bilen için iki lira alırım. Yani hiç bilmeyen sıfır için tabiri caizse bin lira isterim ama yarı bilen için iki bin lira isterim. Adam şaşırmış ya. Niye hiç bilmeyenden daha fazla istemen lazım? Demiş ki o bilenin mevcut kafasındaki şeylerin hepsini unutturacağım. ona sonra tekrar ben doğruları vereceğim. Bugün öyle şimdi. Mevcut insanların kafasındaki o yanlış bilgilerin tekrar düzeltilmesi gerçekten çok zor. Onun için ileriki konularımızda geleceğiz. Hüccet ikame etmek, insanlara doğruyu anlatmak herkes anlatamaz. Her önüne gelen veya her konuyu bilen kişi hüccet ikame etmiş olmaz insanlara. Yani insanların o cehaletini kaldırmış olmaz. Niye? Çünkü o insanın durumu bir kere insanların bakış açısı o insana? ilmi derecesi ne? Hitabet derecesi ne? Bundan hepsi göz önünde bulundurularak hutbe ikame edilmesi gerekir. Onu ilerleyen konularda işleyeceğiz. Şimdi Allah'a insanda insan için asıl olan şey cehalettir. Yani asıl insanda ilim midir, cahillik midir dediğimiz zaman asıl cahalettir. Çünkü insan anasından an annesinin karnından doğduğu zaman cahil bir şekilde çıkar. Yavaş yavaş annesinin babasının terbiyesiyle, İslam terbiyesiyle O okuldaki görmüş olduğu o terbiyeyle yavaş yavaş ne yapar? İlim alır ya doğru ilim alır ya da yanlış ilim alır. Ama sonuçta ilk önce dünyaya geldiği zaman cahil bir şekilde gelmiştir. O zaman insanlarda asıl olan nedir? Cehalettir. Yani dışarıdaki baktığımız insanlara biz bunların hepsi biliyor bunların hepsini atın gitsin değil. Bunların hepsi cahil. Yani insanların üzerinde genel isim nedir? İnsanların hepsi cahildir. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki ayette vallahu akhrajakum min butun ummahatikum sizlere annenizin annelerinizin karnından la ta'lamun şe, hiçbir şey bilmez halde çıkarttı. Yani sizler dünyaya gelirken hiçbir şey bilmiyoruz gel. Bilmiyorken geldiniz. Yani cahilken geldiniz. İlmin zıttı nedir? Cahalettir. Yani bilginin zıttı cahilliktir. Hiçbir şey bilmez halde dünyaya geldiniz. Ve ce'ale sem'a vel ebsara vel efre. Sizin için ve Celle işitme, görme ve hissetme, algılama kulak, göz ve kalp kıldı ki. Leallekum teşkurun umulur ki şükredersiniz. Umulur ki Allah Azze ve Celle'nin size olduğu göz, kulak ve hissetme duyularından dolayı Rabbinize şükredersiniz diyor. Onun için bu ayette ney? insanda da aslan cahilliktir. Onun içinde biz diyoruz ki bu meseleyle alakalı cehalet nedir mazeret olarak <gülüyor> alınmış olunur. Yine bir de cehaletin hüküm ve vakiya açısından incelenmesi var. Mesela vakiada cehalet ne demek? Kişinin içinde bulunduğu durumu, ortamı, vakiayı veya işlediği ameli bilmemesi. Biz bir ortamda yaşıyoruz o ortamı bilmiyoruz. Ve işlediğimiz ameli bilmiyoruz. Bu amel nasıl bir amel? Düzgün amel mi, kötü amel mi, doğru mu, yanlış mı? Bir ameli bilmiyoruz ve yani vakiyadan tamamen uzağız. Bir bu yönden incelenir. Diğeri ise kişinin içinde bulunduğu vakiyanın, durumun veya işlediği amelin hükmünü bilmemesi. Ha, tamam, bir, bir, amel bir amel istiyoruz ama işlediğimiz amelin hükmünü bilmiyoruz. Bu da aynı şekilde. Ya vakiyayı bilmiyoruz ya toplumu bilmiyoruz. Ya da işlediğimiz ameli bilmiyoruz. Bunların hepsi cahaletin cehaletin altına giriyor. Şimdi insan e, 20 sene cehalet cah, içerisinde yaşamış, anadan, babadan gördüğü şekilde ata diniyle yaşamış, ondan sonra kendisine din anlatılmış, e, 20 sene boyunca her şey ona mubahtı. Her şey mubahtı yani günah gözüyle dahi görmüyordu. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bir anda hemen İslam'a girer girmez öğrenemez bunun bir belli zamanı vardır. Bu çerçevede bir şey yaparsa yaptığı yanlışın da bak bu yanlış denildiği zaman vallahi ben bunun hükmünü bilmiyordum. Bunun yanlış olduğunu. Tabii mesela bunun küfür olduğunu veya bunun fısık olduğunu, bidat olduğunu bilmiyordum derse bu adama ne diyoruz biz? Cahildir. <gülüyor> Cahaletinden dolayı bu mazurdur. Bilmese de bilmesi gerekiyordu deyip kesinlikle e, gerekli olan şeyleri yapmıyoruz. Bir de Cehalet meselesinde Müslümanla kafir ayrımı var. Şimdi biz tam cahilliği istiyoruz, cehaleti işliyoruz. Şimdi ama toplumumuzda bizim hem aslen, asli manada Müslümanlar da asli manada kafirler var. Kafirlere de asli manada kafirlere de mi cahillik diyeceğiz, cehalet diyeceğiz? Bu mesele de bilinmesi gerekir. Bunun için iki başlık. Burada ne? asli kafir olan ve haslen Müslüman olan kimse. Aslen kafir olan kimse ne demek? Yani adamın hayatında İslam'la alakalı zaten bir şey yok. Söylemi de, misal olarak söylüyorum, söylemi e, Hristiyan, Yahudi veya putperest söyleminde de bu var, eyleminde de var. İslam'ı e, İslam zaten kabul ettiğini herhangi bir şekilde sana söylemiyor. Buna biz ne diyoruz? Aslında kafir diyoruz. Yani bir Hristiyan veya bir Yahudi, bir putperest kendisinin bu inançlara sahip olduğunu söyleyen kişi her ne kadar cahil de olsa bu bizim nazarımızda kafirdir. Kesinlikle bilmiyorlar o insanlar. Bilseler Müslüman olurlardı diyemeyiz. Çünkü bunlar aslen kafirler. Yani Müslümanlığını, İslamlığını bildirecek hiçbir sözleri yok. En azından bizim toplumumuzdaki dışarıdaki insanlara Müslüman mısın? Dediğin, Elhamdülillah Müslümanım kimliğimde de İslam yazıyor. diyor Ama bu insanlar onu da kabul etmiyor. Diyor ki ben Hristiyanım, Yahudiyim, Meyakut, Palestim, Ataistim. Bu insana biz tutup da ya bunlar zaten cahil insanlar. Cahil bilseler böyle yaparlar mı hiç? deyip de onların üzerine de cehaletten dolayı mazeret söylemiyoruz tabii. Onun için mesele de şunu bilmemiz gerekiyor. Aslen kafir olanlar, onlar dünyada bizim nazarımızda kafirler. Allah katında mazeretleri varsa Allah'a sunarlar, Allah azze ve celle onlarla alakalı hüküm verir. Şu mahiyette söylüyorum, şimdi fetret dönemindeki insanlarla alakalı alimlerin ihtilafı var ya, alimlerin mazeretleri ki bunlar mazurdur, ya bunlar Hristiyandı, ve bunlar müşrikti mazurdur diyenler var o söze binaen, binaen eğer doğru olma ihtimali varsa o görüşün Allah bilir biz bilmeyiz ama dünyada bizim nazarımızda aslen kafir olan kimselerin cehaleti mazur, mazeret değildir. Yani bir Hristiyan Amerika'da yaşayan, Almanya'da yaşayan bir Hristiyan din olarak Hristiyanlığı tercih etmiş, din olarak Yahudiliği tercih etmiş birisi kesinlikle cahil değildir. Cehaleti mazeret olma konusunda aslen Müslüman olup Ya cahilliğinden dolayı, hükmü bilmediğinden dolayı veya yanlış bilgiye sahip olduğundan dolayı işlenen küfür sözüyle veya küfür amelinden dolayı mazeret olma söz konusu. Aslen Müslüman olacak ama. Yani Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna, Peygamber s.a.v. onun Resulü olduğuna, ahiret günlüğünün inancına, cennetin cehennemin var olduğuna, kadere inanacak. Bu tip şeylere inanacak. Ondan sonra bir hata yaparsa cahilliğinden dolayı veya bilmiş olduğu şeyi yanlış olarak bilmişse o zaman diyeceğiz ki bu... Mazurdur. Çünkü cahildi, bilmiyordu. Onun için o kafir ile Müslüman ayrımını da çok iyi aklımızın bir köşesine yazmış olalım. Yoksa bugün piyasada var yani, Amerika'daki yaşayan Hristiyanlara bile cahildirler onlar deyip, onlar da aslında Müslüman çünkü bilseler öyle yapar mı, bilse adam gidip üç tane Tanrı'ya inanır mı deyip onları savunan insanlar var. O zaman Bush da cahil, Obama da cahil, Müslümanlara zulmeden... Beşar Esat da cahil. Bilse yapmazdı tabi ki yani. Yakini bir şekilde cennet cehennemin varlığına inanan bir kişi zulmetmez. Demek ki bilmiyor cahil diye kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Bunlar çünkü aslen dinin yanında değiller. Aslen dine girmiş insanlar değiller. Evet. Hükmünü bilmeden, küfürden bir şeye bulaşan bir Müslüman'ı İslam'a hiç girmemiş bir kafirle kıyaslamak caiz değildir. Bir Müslüman cahil o meseleyle alakalı o amelin hükmünü bilmiyor, caiz mi değil mi bilmiyor. Cahaletinden dolayı bir iş yapmış bir Müslüman'la velev ki küfür iş yapmış olsun, dinde caiz olmayan bir iş yapmış olsun, cahildi yaptı. O Müslüman'la İslam'a hiç girmemiş kişiyi kıyaslamak bir olabilir mi? Birisi hiç İslam'a girmemiş. Allah Azze ve Celle'nin tek olduğuna, Peygamber Sallahu Resul olduğuna inanmamış. Diğeri ise bunlar nefsine inanmış ama kafasındaki yanlış bilgiden dolayı, cehaletinden dolayı bir haram işlemiş veya bir küfür işi yapmış. Bunların ikisini kesinlikle bir kıyaslamıyoruz. Şimdi bununla alakalı birkaç tane delil zikredeceğiz inşallah. Birincisi Allah Azze ve Allah Azze ve Celle hücceti ikame etmek için rasul göndermiştir. Rasuller göndermiştir. Kitap göndermiştir. Hüccet ikame etmek ne demek? Yani insanların üzerindeki cehaleti kaldırıp insanların üzerindeki o cahilliği alıp insanlar ya Rabbi biz cahildik demesinler diye Allah Azze ve Celle rasullerini göndererek, peygamberlerini göndererek hüccet ikame etmiştir. Hüccet ikame etmiştir. O zaman Allah Azze ve Celle'nin kitabında biz müjdeleyici ve uyarıcı rasuller gönderdik demesi nedir? Yani biz insanların üzerine hüccet ikam ettik ki rasullerle göndermiş olduğumuz Resullerle insanlar bize karşı biz cahildik demesin diye. O zaman buradan anlaşılıyor ki cehalet nedir bu hususta mazerettir. Eğer peygamber gelmemiş olsaydı rasuller gelmeseydi Allah'ın dinini anlatacak uyaracak rasuller ve kitaplar gelmeseydi insanlar ne diyeceklerdi ya Rabbi biz cahildik O zaman buradan anlaşılıyor ki bu ayetim dımdımdan cehalet burada nedir, mazerettir. Konuyla alakalı Allah Azze ve Celle, peygamberler ki mubeşşirine ve munvirine'' Bir taraftan müjdeleyici, bir taraftan da korkutucu. Hem müjdeleyen hem de korkutan Resuller, peygamberler gönderdiktir Allah Azze ve Celle. ''Li'en la yekûne linnâsi alallâhi hücce'' İnsanların Allah Azze ve Celle'nin aleyhine bir hüccetleri, bir delilleri olmasın diye... Biz korkutucu ve müjdeleyici uyarıcı rasuller gönderdik diyor. Vekalallahü azizen hakîma Allahu ze ve celle aziz ve hakîmdir. Bu ayet kendisine rasullerin davetinin açık bir şekilde ulaşmadığı kişinin mazur olduğuna delildir. Kendisine rasullerin davetinin açık bir şekilde ulaşmadığı kişilerin mazur olduğuna delildir. Kur'an bütün insanlığa hujjettir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tüm insanlara hüccet için yani insanların cehaletini kaldırmak için göndermiş. Kur'an'la muhatap olmayan, Kur'an'ı yakalamamış olan, Kur'an'la karşılaşmamış olan, Resul'den herhangi bir bilgi kendisine aktarılmamış olan hayatında Allah Azze ve Celle'nin varlığına dair veya Allah Azze ve Celle'nin ilah olduğuna dair veya ibadet edilmesi gereken bir ilah olduğuna dair hiçbir bilgiye ulaşmamış olan bunlar Allah katında kendileriyle alakalı hükümleri görecekler. Ama biz nasıl... Bu ayetler nazarda baktığımız zaman bunların bu hususta cahil olduklarını, cehaleti, mazeret olduğunu görüyoruz. Yine Rabbimiz diyor ki, Bilbeyinati ve zübu Ve enzelna ileyke dzikra litübeyyine bil nâsi mâ nuzzile ileyhim ve leallefum yetefektörün Sana diyor, zikri Kur'an'ı indirdik. Kur'an'ı indirdik. İnsanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye insanlara kendileri için indirileni açıklayasın diye. Yani insanlar cahiller, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine ne emrettiğini bilmiyorlar. Onların üzerinden o cehaleti kaldırsın onlara dini apaçık bir şekilde açıklayasın diye sana diyor kitap indirdik. O zaman buradaki kitabın indirilmesi insanların üzerinden cehaletin kalkması içindir. İnsanları bilgilendirmek içindir. Evet yine başka bir ayette. ''Biz hiçbir elçiyi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki onlara apaçık anlatsın.'' Bakın, ''Ve me ersenne mir rasulin illa bilisani kavmihi.'' ''Hiçbir peygambere kendi kavminin dilinin dışında başka bir dille göndermedik.'' Yani Araplara İngiliz bir peygamber veya işte Türklere misal olarak söylüyorum, Acem bir peygamber göndermedik. Her ümmete, her kavme kendi içinden aynı dili konuşan peygamber gönderdik ki, Onlara hakkı doğru yolu açıklasın diye. O zaman onlara apaçık bir şekilde dini anlatsın ibaresi nedir? İnsanların üzerinden cehaletin kalkması şartıdır yani. Eğer insanların, insanlar o peygamberin dilinden anlamasaydı, der diyeceklerdi ki ya Rabbi sen bize peygamber gönderdin ama hiç anlaşamadık. Anlamıyoruz, Dili, dilimiz uyuşmuyor. En işaretleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştı, az çok anladık ama yüzde doksan anlayamadık diyebilirdi insanlar. Öyle değil. Allah Azze her kavme kendi dilini konuşan her kavme kendi dilini konuşan peygamberler gönderdik ki onlara apaçık bir şekilde anlatsın diye. Böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır dilediğini hidayete erdirir. İbrahim Suresi 4. Ayet İbni Hüseyin diyor ki bu ayetle alakalı kendisine ancak bilgi verdikten sonra Ve açıklama yapıldıktan sonra hükmedileceğine delalet eden başka ayetler de vardır. Çok ayet var bu hususta. Yani Allah Azze biz onlara apaçık bir şekilde dini anlatsın diye, uyarsın diye, hakkı açıklasın diye, hakkı batıldan ayırsın diye bu tip ayetler çok bunları için gönderilmiştir diyor Peygamber. O zaman bu ne manaya geliyor? peygamberler hepsi cahil olan ümmetlerine, cahil olan kavimlerine Allah'ın dinini anlatıp onların üzerinden cehaleti kaldırıp Allah'a ibadet etmeye teşvik etsin diye gönderilmiştir. Bundan maruz olan insan, bununla karşılaşmamış olan insanda ayetin, ayetlerin bildirisine göre cahil olmuş olur veya cahale e, cahil kalmış olur diyelim. İsra suresi 13 15, Mülk suresi 8 9, Zümer suresi 71, En'am suresi 130. Kasas 59, Kasas yine 47-48, Mahide 19 yani çok ayet var bununla alakalı. Yani Allah Azze insanlara hakkı açıklamak için hiçbir gizlilik kalmasın diye peygamber gönderdiği kitap gönderdiği mahiyetindeki ayetler Kur'an'da çok. Evet yine diyor ki Allah Azze ve Celle ayette, وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ kendisine hidayet tamamıyla apaçık bir şekilde açıklandıktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse kendisine hidayet, kendisine hak olan şey, doğru olan şey apaçık bir şekilde açıklandıktan sonra yani apaçık bir şekilde açıklanmazsa kendisine doğru olan şey anlatılmazsa kendisine hidayet bildirilmezse o zaman mefhumu muhalefeyle buradan onların mazur olacağı çıkıyor. Kendilerine O hidayet apaçık bir şekilde açıklandıktan sonra kim Resul'e muhalefet ederse ve tebi geyre müminlerin yolunun dışında başka bir yola tabi olursa nuvalihi ma cehennem onu döndüğü şeyde bırakırız ve onu cehenneme sokarız diyor Allahu Teala. Ama burada bir kayıt var. Ney? Min ba'di ma Kendisine apaçık bir şekilde açıklandıktan sonra. O zaman yani cahil olan insan bunun mazuru sayılmıştır. Bunun mazulur sayılmıştır. Bu, yine İbn-i bu ayetle alakalı bu ayet cehennem cezası için kendisine doğru yol belli olduktan sonra Rasul'e karşı çıkmayı şart koşmuştur. Bu ayet cehennem cezası için kendisine doğru belli olduktan sonra Rasul'e muhalefet ederse kendisine doğru belli olacak ondan sonra Rasul'e muhalefet ederse onun cehennemle tehdit etmiştir. Ama kendisine apaçık bir şekilde o doğru belli olacak. O kayıt ayette geçmekte. İsrailoğlarnın olayını biliyorsunuz. Allah Azze ve Teala A'raf suresi 138'de şöyle buyuruyor. Vacavzna bi benni İsraila'l bahra. Biz İsrailoğlarnı diyor denizden geçirdik. Biliyorsunuz Firavun Allahu Teala denizde boğdu <gülüyor> İsrailoğlarnı kurtardı denizden. İsrailoğları denizden geçirdik. Fe eteu ala kavmin ya'kufuna ala asnamin lehum. Onlar Yollarında ilerlerken bir kavme rastladılar ki o kavim bellerini bükerek, kafalarını bükerek, rüküye vararak bir putun önünde secde ediyordu, rüküye varıyordu. Dediler ki, ya Musa, Ey Musa onların bir ilahı var ya, aynı onların ilahı olduğu gibi bize de bir ilahı yap. Yani peygamberleri Musa aleyhisselamla birlikte o kadar sıkıntı çekmişler. Allah'ın yardımı her defasında gelmiş ki en büyük yardım olan, Okyanus yarılmış içerisinden Allah Azze onları kurtarmış. Yolda giderken put görüyorlar. Diyorlar ki bize de put yap. Biz de tapmak istiyoruz. Onların ilahı var. Bize de bir ilah yap diyorlar. Düşünün yani. Musa Aleyhisselam diyor ki Kale Muhakkak ki diyor siz cahil bir kavimsiniz. Siz kafir kavimsiniz. Sizin hepiniz müşfiksiniz. Dememiş Musa Aleyhisselam ki, siz cahilsiniz. Yani bundan daha apaçık bir hata olabilir mi? Allah'ın yardımı defalarca üzerlerine inmesinler ama onlar diyor ki bize bir put çıkart ona ibadet edelim. Bizim de bir putumuz ilahımız olsun diyorlar. Musa Aleyhisselam diyor ki kâle innekum kavmum tecellim siz canı ırt olacaksınız. Niye? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için, bilmedikleri için orada mağdurusun sevmiş. Musa Aleyhisselam onlarla alakalı kesinlikle kafirsiniz, müşrisiniz ibaresi kullanmamış. Evet yine bu delillerin arasında zikredilen şeyden birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ümmetinden hatanın ve unutmanın kaldırıldığı ve zorlanılan şeylerin kaldırıldığı hadisi. Yani e hata ve e hata hata ile bir şey yapmak genelde neden dolayı olur? Ce cehaletten dolayı olur genel manada. Her zaman değil ama genel manada cehaletten dolayı olur. Onun için bu da ümmetten muaf tutulmuştur veya biz dua ediyoruz Rabbimize Bakara suresinden sonra ayetin diyoruz ki Rabbena la tu'akhidna in nesina aw Ya Rabbi şayet unutursak veya hata eder edersek bizi unuttuklarımızdan ve hata ettiklerimizden dolayı muafaze altına alma bizi sorumlu tutma diye dua ediyoruz. Diyor ki resul Sallallahu <gülüyor> Aleyhi ve Sellem Allah azze ve celle bu ayeti inci indirince bu ayeti indirince akabinden dedi ki öyle yaptım. Yani tamam sizi hatalarımızdan ve unutmanızdan dolayı sorumlu tutmayacağım dedi diyor. Ayetin akabinde. Yani ayeti indirdi Allah Azze ve Celle. Sonra Resulullah S.A.M. diyor ki Rabbimiz bu ayeti indirdikten sonra dedi ki tamam öyle yaptım. Yani ney? Ümmetimden hatadan ve unutmadan dolayı bir şey günah işlenirse o hususta onları sorumlu tutmayacağım dedi. Evet İbni Teymiye diyor ki konuyla alakalı Bilakis Allah'a ve Resulüne zahiren ve batinen iman etmiş. Yani Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen ve bu hususta da bir takım ameller yapmış olan bir kişi, Resul'den gelen hakka uymaya niyet etmiş bir kişi ve hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyacağını da söylemiş bir kişi. Dikkat edin buraya. Hakkı bilmeyip hata ettiğinde Allah'ın onu mazur görmesi, hakkı bilmediğinden dolayı, meseleyle alakalı cehaletinden dolayı bir hata yapsa, bir hata, hata yapsa. Ama ne bu kişi Allah'a Resulüne zahiren ve batinen iman etmiş ve Resule uyacağına, Resule tabi olacağını söylemiş ve hayatına Resule tabi olduğuna eden bir takım abeller de var. Ama bir mesele alakalı cehaletinden dolayı hakka, hakkı bulamadığından dolayı doğruyu bulamadığından dolayı bir mesele alakalı hata yapmış ise Allah'ın onu mazur görmesi bilerek kasten günah işleyene kıyasla daha evladır. Allah Azze ve Celle ve Bilerek kasten günah işleyene dahil ne yapıyor? Yeri geldi. Zaman affedebiliyor. Veya yeri geldi. Zaman affedecek. Ama bilerek kasten günah işleyen kişinin cezası nedir? Yani bir günahtır. Bu günahın da karşılığı cehennemdir. Günahın da karşılığı cehennemdir. Ama bilmeden, cehaletle, cahil bir şekilde yapılmışsa, bu kesinlikle kasten, bilerek, üzerinde durarak, bildiği halde yapanla aynı şey. kefeye kesinlikle konulmaz. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hat, içtihad edip hata yapan müçtehide dahi ecir olduğunu söylemiş. yani Düşünün. Ha, e, müştehit hata yapmış. Konuyla alakalı e, Allah-u Alem tam konuya vakıf olamamasından dolayı veya konuyla alakalı belli bir kısımda cehaletinden dolayı içtihad etmiş. Hata yapmış ki bu hususta bile hata arzından dolayı ona iki sevap olduğunu söylüyorsa, şey tek sevap olduğunu söylüyorsa ki Ömer <gülüyor> radıyallahu anh bile İslam'ı müminlerin halifesi olmasına rağmen bazı konularda hata yaptı sahabeler de onu düzeltti. Onun için bu da yine aynı şekilde cehaletin mazuret olacağının deliller arasında zikredilmiştir. İbn-i diyor ki yine bir kimse Allah'ın Resulüne uymak maksadıyla içtihat ederek yanlış bir tevhile ulaşsa bu kimse ne küfür ile ne de fısık ile itham edilmez. Yani diyelim ki yapmış olduğu o içtihatla, yanlış Teville Allah mavza küfür bir ameli yaptı veya fasık olan, fısık olan bir amel yaptı. Buna rağmen kesinlikle bu şekilde itham edilmez. ehli sünnet vel cemaat Müslümanların alimlerinin sırf hata ettikleri için tekfir edilmelerinin caiz olmadığı görüşüne ittifak etmişlerdir. Hatasından dolayı, cehaletinden dolayı bir kişinin tekfir edilmeyeceği hususunda ehli sünnet alimlerinin ittifakı vardır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir hadiste diyor ki Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrıldı aleyhisselam. Birisi cennette, bir gaflette geçiyor. Birisi cennette, 70'i cehennemdedir. İsa'nın ümmeti aleyhisselam 72 fırkaya ayrıldı. Birisi cennette, 71'i ateştedir. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Birisi cennette, 72'si ateştedir. Asabımın yolunun üzere olanlar. Şimdi bu Burada ümmetin icması var. Ümmetin icması var ki geri kalan 72 fırka cehennemi hak eden 72 fırka hepsi kafir değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ne demiş ki? Benim ümmetim. Benim ümmetim 72'si ateştedir bir tanesi direkt cennete girecek, kurtulacaktır. Ona rağmen Resulullah sallallahu aleyhi onlar kafirlerdir benim ümmetim olamazlar demiş demiş ki benim ümmetim demiş. Bakın İbni Teymiye ne diyor konuyla alakalı. Kim 72 fırkanın hepsini tekfir ederse dese ki Allah Rasulünün söylemiş olduğu sallallahu aleyhi ve sellem bu ateşte olan 72 fırkanın hepsi kafirdir dese, hepsi kafirdir dese. Kitaba, sünnete, sahabe icmasına ve onlara güzelce uyan tabiine muhalefet etmiş olur. Kim böyle bir şeylerse kitap, sünnet, sahabe ve tabiine muhalefet etmiş olur. Bir kişi 72 fırkadan, bir kişi 72 fırkadan olsa bile Bu fırkaların çoğu da kafir değil, bilakis müminlerdir. Hatasından dolayı, sapkınlığından dolayı, dalaletinden dolayı 72 fırkanın içerisinde de doğru. Ama o kişi mümin'dir. Çok var. Şimdi biraz ona örnek vereceğiz. Nasıl ki günahkar müminler Allah'ın tehdidine muhatap iseler, o fırkadakiler de dalalet ve günahları sebebiyle cezaya müstahak olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları İslam'dan çıkarmadı bilakis müminlerden saydı İbni Teymiye'nin sözü. Onların ateşte ebedi kalacağını da söylemedi. İşte bu gözetilmesi gereken büyük bir prensiptir. Bu unutmamamız gereken bir prensiptir. Zira hariciler, cehemiye, mürciye, mutezile, ceberiye gibi bütün mezhepler, 72 fırkanın içerisinde zikredilen mezhepler olmasına rağmen hiçbir ehl-i sünnet alimi bunların anlamış. Bazı tekfir eden alimler var. Özellikle işte cehni, e, cebriyeyi filan, hululiyyeyi falan Ama tekfir etmeyenler de var. Onun için e, genel manada günümüze biz kıyasladığımız zaman dışarıda farklı farklı tarikatlara mensup olan, farklı farklı görüşlere sahip olan, sapıklığını bildiğimiz, kitaba ve sünnete kökten muhalefet eden birçok dışarıda insan var. kendisini Müslüman olduğunu söylüyor. Kendisinin mümin olduğunu söylüyor. Ve İslam'a müminlere yarışan Birçok ameller yapıyor. Kimisinin 5'in üzerine 5 kattını daha görüyoruz. İşte bunlarla alakalı, bunlarla alakalı biz diyoruz ki onlar cahillerdir. Kesinlikle onları biz tekfir etmiyoruz. Cahildir onlar. Bu hususta Allah Azze ve Celle onlarla alakalı hükmünü verecektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi 72 fırkanın benim ümmetim diye bahsetmiş ve onların Müslüman mümin olduğu, hepsinin kafir olduğunu söylemiş. Aralarında diyelim ki kafirler de varsa ama hepsinin kafir olduğu kesinlikle zikredilmemiş. Veya Allah Azze ve Celle'nin gökte olduğunu kabul etmeyenler. Allah Azze ve Celle'nin arşına istiva ettiğini, Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunu kabul etmeyenler. Diyor ki İbni Kayyim rahimahullah. Bu konuyla alakalı İbni Kayyim takriben 20 ayrı türden delilden bahsetmiştir. Sadece ayetler değil. Farklı farklı 20 ayrı delilden bahsetmiş. Hatta bazı hadis adimleri bu konuda binden fazla delil zikretmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin arşına istiva ettiğine, semada olduğuna dair. Binden fazla derin zikretmişlerdir. Allah'ın gökte olduğuna dair onlarca ayet, onlarca hadis, sahabe icması, selef alimlerin yüzlerce nakil olduğu halde... ...alimler Allah'ın gökte olduğunu kabul etmeyen ilim ehlimi tevil ve hatadan dolayı... ...avamı da cehalet, hata ve taklitten dolayı tekfir etmemişlerdir. Alimleri yapmışsa tevil ve hata yapmış demişler cahilleri yapsa cehalet ve hatadan veya taklitten dolayı demişler ama tekfir etmemişler. Çünkü öyle bir şey yok yani. Çünkü o e, kendisinin Müslüman olduğunu, mümin olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle'ye inanıyor, Resulüne inanıyor. İmanının gerektirmiş olduğu amelleri de yapıyor. Ve bu tip yanlış düşünceler neyse tevil yoluyla gidiyorsa biz ne yapıyoruz bu usta? Onlara kesinlikle tekfir etmiyoruz. Evet. Hocam, tarikat ehlinin alimleri tarikat ehlinin alimleriyle alakalı da e, alimlerden iki görüş var. İbni Arabi gibi, <gülüyor> Hallaci Mensur gibi ise küfrü çok açıksa, küfrü çok açıksa onlar kesinlikle mazeret değil. Yani Hallaci Mensur kendisinin hak olduğunu yani ilah olduğunu söyledi. i̇bn Arabi ölüleri dirilttiğini söyledi. İşte kainatında tasarruf hakkı olduğunu söyledi. Kainata hükmettiğini söyledi. Her tarafı gördüğünü söyledi. Bu tip çok bariz açık bir şekilde iddiaları varsa onların hiçbir şekilde mazeret cehaletleri yani ee, cahil, cahil de değiller onlar da hani mazeret sayılmazlar. Ama onun haricindekileri ee, alimlerin bir kısmı mazur sayıyor alim de olsa. Bir kısmı mazur sayıyor, bir kısmı ise tekfir ediyor. Alimlerini, cahillerini, avam tabakasını kimse tekfir etmiyor. Ama demin dediğim gibi hani kendi ülkelerine binaen kendi ülkelerindeki o davetin ilerisi ileriki safhada olduğundan dolayı kendi ülkelerine bu hükmü koymuşlar. Misal olarak söylüyorum, kim Allah'tan başkasından medet umarsa kafirdir demişler. Niye? Çünkü konuyu çok iyi anlatmışlar ülkelerinde Ama bugün bizim ülkemizde böyle bir şey demiş olsak Türkiye'nin 3'te 2'sini veya Türkiye'nin 3'te birini direkt sileceğiz yani. Desek ki oradaki verilen hükümlerle alakalı söylüyorum. Kim kabirden yardım isterse, kabirdekinin kendisine bir yardım sağlayacağına inanırsa orada verilen hükme göre kafirdir, müşriktir. Ama biz bugün burada bu insanlara söylersek Türkiye'nin 3'te 2'sini yine sil. Çünkü yani öyle anlatılmış ki bidatlar, rafeler şirkler din de anlatılmış ülkede. Onun için bunlara, avamına biz diyoruz ki bunlar cahillerdir. Ama alimlerinin Allah katında gerçekten çok büyük vaballeri var. Avamın da Allah katında çok büyük vaballeri var ama biz dünyadaki hükümlerine diyoruz ki biz burada susuyoruz yani. Cahil. Ama çok aşırı şekilde, çok aşırı şekilde yani dinde tabandan zıt işte Allah-u Zimansur ve i̇bn Arabi gibi dediğimiz o insanlar yapmış olduğu şeylerle önümüze çıkarlarsa o zaman e, çok da mazur sayılacaklar yani. Dediğim gibi meseleyle alakalı alimler alimleri hususunda iki görüş beyan etmişler. Alimleri hususunda. <gülüyor> Şimdi Şiilerle alakalı şu anki muasır alimlerin yüzde doksan dokuzu diyeyim hepsi tekfir ediyor. Alimlerden mi? Alimlerin tabi. Alimlerin. Ama ama Eee önceki alimlerden alimleri dahi tekfir etmeyenler çıkmış. Alimleri tekfir etmeyenler çıkmış. Ama yani biz burada zan yapıyoruz. Meseleyi çok iyi bilmediklerinden dolayı, Şiilere uzak bir ortamda yaşadıklarından dolayı veya dönemlerindeki farklı siyasetten dolayı e, Allahu alem başka sebeplerden dolayı olabilir. Çünkü hani eee Şiilik meselesinde, Musayrilik meselesinde e, Cahillikten değil, inattan dolayı inanan in ortaya çıkan bir akide, bir inanç var ya. Yani. Cahillikten dolayı değil. Cahillikten ortaya çıkmış bir akide değil. İnattan dolayı ehl-i sünnet'e muhalif olarak ortaya çıkartmış oldukları bir akide oldukları için onlar mazur değillerdir. Kesinlikle onlar için cehalet mazeret değildir. Evet. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir gün bir hadiste diyor ki bugün siz alimleri çok hatipleri az bir zamanda yaşıyorsunuz. Alimler çok, hatipler az. Her kim bildiğinin onda birini bırakırsa sapar. Bunu kime diyor sorarsanız sahabe topluluğuna diyor. Peygamber sahabe aralarında, peygamberin dizinin dibinden ilim talep etmiş, hakkı görmüş sahabeler aralarında aralarında ilim talebesi var, alimler var sahabenin arasında. Diyor ki siz bugün alimleri çok, hatipleri az bir zamanda yaşıyorsunuz. Her kim bildiğinin onda birini bırakırsa sapar. Yani onda dokuzunu yapsa yetmez, onda onunu yapmak zorunda. Ama diyor ki öyle bir zaman gelecek ki hatipleri çok, alimleri az olacaktır o zamanda insanlar Hatipler çok. Camiler, mescipler, kürsüler dolu hatipler çok. Ama alimler az. Hatta hatiplerin çoğalmasıyla, vaizlerin çoğalmasıyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Başka hadisleri de buyurmuş kıyamet alametlerindendir. İlmin çekilmesi, alimlerin çekilmesi piyasaya sadece hitabeti kuvvetli olan ama aslında haktan hiçbir şey bilmeyen insanları saptırmak için hatiplerin çoğalacağı söylerilmiş. Bugün günümüzde öyle. Kanallarda, radyolarda, mescitlerde, camilerde hatipler dolamıyor maşallah. Ama... Alimler yok yani hakiki manada kitap ve sünneti çok iyi kavramış, insanlara hakkı anlatacak alimler yok şu ülkede. Diyor ki öyle bir zaman gelecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. O zaman her kim bildiğinin onda birini yerine getirirse kurtulmuş olacaktır. Kim o zamanda yani bu zamanda diyelim, kim bildiğinin onda birini yerine getirmiş olsa kurtulmuş olacaktır. Bu tabi şu manaya gelmesin. Biz duyduklarımızın onda birini yapalım. Bu bize yetecek manasına gelmesin kesinlikle. Biz kendi amelimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameliyle kıyaslayalım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığın onda birini dahi şu an yapamıyoruz da bizim için maktup olan ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığın onda onu yapma. Ama böyle bir vakiye var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bildirmiş. Neden dolayı bu hale düşmüşüz? Çünkü alimler azalmış. Hatipler hakkı bilmeyen vaizler çoğalmış. İnsanları saptırmışlar. İbn Teymiyye diyor ki bu hadisle alakalı. Bu tür insanlar şu zamanda pek yoktur. Bu kim bunu İbn Teymiyye söylüyor kendi zamanından bahsediyor bakın dikkat edin. İbn Teymiyye bunu kendi zamanıyla alakalı söylüyor. Kaç sene oldu Allahu aleyh İbn Teymiyye yaşadı? Takriben 750-800 sene değil mi? 1200 Miladi 1200'lü yıllarda yaşamış Allahu aleyh. Evet. Yani 750-800 sene olmuş düşünün o dönemde Diyor ki biz bu insanlara çok zamanda yaşıyoruz. Yani ne demek? Alimler bitmiş, alimler tamamen çekilmiş, hatipleri az bir zamanda yaşıyoruz. İbni Teymiye o zamanda kendisi için, kendi toplum için böyle söylüyorsa biz bu zamanda ne diyeceğiz acaba? Biz kendi toplumumuz için ne diyeceğiz o zaman? Yani İbni Teymiye gibi, İbni Kayyim gibi, İbni Kesir gibi o dönemde o topraklarda Şam diyarında yetişmiş olan alimler varken... Kendileri zamanla alakalı, böyle diyorsak biz bu zamanla alakalı, hangi alim, şu var şu alim var bizim dönemimizde, biz bu dönemden değiliz diyebiliriz. İşte biz bu dönem yaşıyoruz şu an. Alimler yok ama sapık olan, dalalette olan hatipler çok. Evet, onun için yani e, meselelere gerçekten çok iyi vakıf olmak lazım. Meselelere kesinlikle acele etmemek lazım bilmediğimiz konuya kesinlikle dalmamamız lazım. Meselede kitap ve sünnetin dışarısına çıkmamak lazım. Evet burada şimdi takribe 20'ye yakın konuyla alakalı İbni Teymiye'den İbni Kayyim'den ondan sonra Evet Abdülkadir bin Udeh İbni Hüseymin Ebu Berkir bin Arabi tefsir sahibi Birçok kavilleri zikrettik, getirdik. Ondan sonra muasır alimlerden Yasir Burhami'den, Alusi'den, Muhammed bin Abdurrahman el-Hubeyis gibi fecahetle alakalı şeyler, bilinmesi gereken söylemler, alimlerin o konuyla alakalı görüşleri. Yine Mustafa Murat el-Musli, onun sonra Evet. Yani takriben bir 5-6 sayfalık alimlerin sözünü toplamışız. 6-7 sayfalar Allah-u Bunları burada okumuyorum. Bunları burada okumuyorum. Yani e, dileyen meseleye e, daha vakıf olmak için bakabilir. Çünkü bunları burada okumak çok vakit alır. Ama güzel değerli sözler cehalet meselesiyle alakalı biraz daha e, bizi rahatlatacak meseleyi biraz daha güzel açıklamış olan alimlerin sözü. Sadece İbn-i düşünün yani burada zikredilen takriben 15'e yakın 20'ye yakın cehaletle alakalı sözü var. Hep böyle İbn Teymiye e, mesela bir tanesini okuyayım. Bakın şöyle şu ifadeyi kullanıyor İbn Teymiye rahmetullah. Diyor ki ben daima ve benimle beraber bulunan, bulunanlar da benim durumumu bilir. Şimdi kendi durumundan bahsediyor. Muhalefet edenin durumuna göre kafir Fasık veya günahkar olacağına dair kendisine şeri bir delil gösterilip gösterilmediği bilinmediği müddetçe muayyen bir şahsın kafir veya fasık veya günahkar olduğunu söylemekten en çok sakınanın kimseyim diyor. İbn-i Teymiye söylüyor bunu yani İbn-i gibi ilimleri cem etmiş birisi insanları tekbir etme hususunda en fazla sakınan kişi benimdir diyor. Hani İbn-i gibi bizim bir ilmimiz olsa mangarda kül koymayız. O diyor ki en fazla sakınan benim. Yani en fazla tedbirli olan benim. Niye? Çünkü ilim insana bu hikmeti veriyor. Yani. İlim olduğu zaman, mesela vakıf olduğun zaman, o zaman tedbirli davranıyor. Ama cahil, cahil eline mühür alır, herkese mühürü basar yani. Ama ilim olduğu zaman mesele farklı olmuş oluyor. Ben Yüce Allah'ın bu ümmetin hatasını bağışladığına inanıyorum. Bu Bu ee, evet bu haberi ve kavli meseleleri de ameli meseleleri de içine alır. Selef bu meselelerin pek çoğunda tartışmalar ve onlardan hiçbirinin herhangi bir kimsenin ne küfrüne, ne fasıklığına, ne de günahkarlığına hükmettiklerine şahit olunmamıştır. Yani Selef alimlerinin hiçbirisi böyle bir tavır takılmamış. Devamında şöyle diyor. Ben şöyle açıklamıştım. Seleften ve müştehit imamlardan nakledildiğine göre şöyle şöyle diyen kimse kafir olur. Herhangi bir şahsı hedef almaksızın mutlak ifadeler kullanmak haktır, doğrudur. Yani bu tip meselelerle alakalı mutlak ibareler kullanılabilir. Mutlak ibareler. Ama mutlak ibarelerin dışarısına çıkartıp direkt şahısa indirgenmeyle alakalı İbn-i Teymiye elinden geldiği kadar kaçınıyor. Evet. Fakat mutlak tekfirle muayyen bir şahsı tekfir etmeyi birbirinden ayırmak gerekir. Tekfir tehdit nasları türündendir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir şeyi yalanlayan bir söz söylediği zaman tekfir edilir. Fakat bu kimse yeni Müslüman olmuş olabilir. Böyle bir kimse kendisine bir delil sunulmadıkça inkarından dolayı tekfir edilmez. Bir kimse bu nasları duymamış olabilir veya duymuştur da ona göre sabit değildir. Veya elinde o nas'a aykırı bir nas vardır. Hatalı da olsa temin etmemi, etmesi gerekmiştir. Bu durumda o kişi tekfir edilmez. Yani buna dair çok sözü var. Çok cümleler kurmuş bununla alakalı İbni Teymiye. Ve baktığımız zaman gerçek manada. Hani dışarıda insanların dilinde nasıl geçiyor İbni Teymiye? Yani... Mesela bir sofiler İbn-i Teymiye'yi el aldığı zaman ooh, mangalda kültür mü? Yani tekbirci, insanların hepsi İbn-i Teymiye'ye göre kafir, herkesin öldürülmesi lazım, savaşılması lazım. Ya İbn-i kadar şu meseleye hassas davranan çok az sayıda alim var. Şu meselelerle alakalı. Onun için meseleyi en güzel şekilde değerlendirmiş alimlerden birisi. Evet yani bunları inşallah e, elinize geçtiği zaman evet, evet. okursunuz. Bunları nereden temin edeceğiz? Ee, i̇steğe bağlı bunları çoğaltabiliriz. Evet ya yani Şu an elimizde mevcut e, bu dersini işlemiş olduğumuz kitabın elhamdülillah şu an 241. sayfasına ulaşmışız. Yani şu an kitap haline gelecek bu. Başından beri bu dersi işliyoruz. Biz akide tevhid dersini işliyoruz. Şu an yani bir kitap haline gelmiş olsak 240 sayfalık bir kitap. Ama hala daha devam ettiğimiz için basınlara filan gitmiyoruz. Yani, ama isteğe bağlı konularla alakalı şey yapabiliriz. yani bunlar bastırıp bugüne kadar yapılmış derslerin hepsini bastırıp dağıtabiliriz. Onunla alakalı bir çalışma yapabiliriz inşallah. Burada kalalım. Yine meseleyi tam bitiremedik ama önümüzdeki hafta ufak tefek hatırlatmalarla önümüzdeki konuya geçeriz inşallah. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfirüke ve netugü ileyhi.